Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamü ala Resulullah Muhammedin ve ala âli ve Çok değerli ve kıymetli mümin kardeşlerim. En samimi hissiyatımla dualar ediyorum. Rabbim evlerinize huzur, bereket ve afiyetler indirsin. Kur'an'ın canlılığı ile yaşayacağımız Güzel hayatlar hepimize nasip etsin. Değerli kardeşlerim, sizinle bir hadisi şerifi paylaşmak istiyorum. Bu hadisi şerif şufani dünyada bir Müslümanın dünyalık olarak neler beklemesi gerektiğinin özetini veriyor. İnşallah hepimize nasip olur şu hadisi şerifte bahsedilen özellikler dualar ederim sizler de benim için dualar ediniz Rabbim hepimize şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği ölçüye göre hayat yaşamak nasip olsun buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu dünyada dört şeydir mutluluk dört şey Birincisi saliha bir kadın. İkincisi geniş bir ev. Üçüncüsü iyi komşu. Dördüncüsü sorunsuz bir binek. Sorunsuz binek. O zaman deve ve attı. Şimdi taksi diyelim. Bu sorunsuz binekten Salih Kadına kadar dört şeyi anladığımız zaman Blue uçağı ile beraber bir gencin dünyalık açısından zihnini meşgul etmesinde sakınca olmayacak şeyleri tespit etmiş oluyoruz. Bir anne bir baba içinde çocuklarına Dünyalık olarak neler hazırlaması gerektiğini de tespit etmiş oluyoruz. Ya da başka bir ifadeyle, inşaatlarda, fabrikalarda harıl harıl çalışan bir Müslüman. Ya ne yapıyorsun sen? Bu kadar çok çalışıyorsun dendiğinde, şu dört şeyi temin etmek için çalışıyorum dese, zararı yok. Allah için çalışıyorsun sen. Diyebileceğimiz ölçüler bunlar. Tekrar tekrar dua ediyorum. Rabbim bana da size de şu fani dünyadan bunları nasip etsin. Kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mutluluktan evden söz ederken hep salihah kadın diye bir kavram kullanır. Salihah kadın. Salihah salih kelimesinin dişi için kullanılan şeklidir. Salihah kadın. Salihah Allah'ın rızasına ve insanın değerine uygun kadın demek. Yani Allah için iyi kul, insanlık için iyi insan. Buna salihah kadın denir. Yani Müslümanlığında sorun yok insanlığında sorun yok. Gerçi eminim sizler bana sorarsınız şimdi karşı karşıya olsak. E bir insanın Müslümanlığında sorun olursa insanlığı tam olur mu? Olmaz elbette. İnsanlığında da sorun varsa Müslümanlığı tam olmaz ama o şartla. Müslümanlığımız insanlık kabımıza konmuştur. İnsan olmayanın Kabı olmadığı için Müslümanlığın koracağı bir yer yoktur. Melekler Müslüman mıdır değil midir sorulmaz. Hayvanlar Müslüman mıdır değil midir sorulmaz. İnsan kimse o Müslüman olur. Bu genel bir ölçümüzdür. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeğin penceresinden baktı ve saliha bir kadın bir numaralı bu dünyanın mutluluk kaynağıdır diyor. Kadınlar ne olacak peki? Cevap zaten kadını da tarif ediyor. Kendisi mutluluk kaynağı olan birisi mutluluğu hak etmiştir zaten. Ne gibi? Bu sağ el. Bu da sol el. Bunlar bir araya gelip benim elim oldukları zaman nereden bakarsak bakalım farklılık göremeyiz. Bu el, bu ele uygundur. Dolayısıyla benim eldiven ölçüm bir yere verilecekse mesela, benim eldivenim sağ elimden de verilse, sol elimden de verilse ölçüm aynı eldivendir. Birini sağdan giyerim, birini soldan giyerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saliha kadın buyurduğunda e zaten ailenin aslını tarif ediyor. Kadın saliha olursa erkek facir olur, fasık olur, zararı yok demek değil herhalde bu. Bir de çetin bir sorun var kardeşlerim. Saliha bir kadının ne işi var fasık bir erkeğin yanında? Neredeydi evlenirken? Niye sadece diplomasını aldandı? Niye sadece sakalını aldandı? Niye geçmişini incelemedi? Demek ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize formülünü anlatıyor. Bu formülü de kadın üzerinden söylüyor. Salihah kadın dünya mutluluğunun esasıdır diyor. Neden? E dünyada, dünya hayatında senin neşe kaynağın, huzur kaynağın, e böylece ahiretine, ibadetine de neşe kaynağın olacak onun için. Bir, bu demek ki. geniş ev. Hadis-i şeriflerde sık sık ev konusu gündeme geldiğinde, güvenli ve geniş kelimeleri çok kullanılır. Çünkü neden? Daracık evde Müslüman, mutlu bir aile hayatı yaşayamaz. Yaşaması zor olur. Buradaki genişlikten maksat yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ev dediği ve ev olarak yaşadığı şey ölçü alınırsa belki 50 metrekare bile değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı evi, Ayşe annemizle yaşadığı evi ve şu anda da Ayşe annemizin evinde defnedilmiş orada bulunuyor biliyorsunuz. Herhangi birimizin oturma odası kadar da değil kardeşlerim. Oturma odası kadar da değil. Ama zamanımıza göre, ekonomik imkanlarımıza göre insanın evi genişlik açısından 50 metre olmasıyla 200 metre olması arasında zamana göre, ekonomik imkanlara göre farklılık olabilir. allah Teala çok nimet verdiyse bir insan bir 300 metrekarede olabilir. Bir sıkıntı yok bunda. Üç katlı, dört katlı evde de oturabilir. Gün gelir bir çadırda beş ailede oturabilir. Dünya hali bu. Ama insanın kalbini huzurlu tutan, sıkıntıdan kurtaran en önemli ikinci unsur geniş evdir. Buna bir Örnek zikredeceğim. Lütfen affınıza istirham ederek söylüyorum. Sabah namazına kalkıldığında tuvalet sırası beklenmeyen bir ev. Geniş evdir. Herkes abdest alacak. Tuvalet sırası bekleniyor. Bir tuvalet var 7-8 nüfuslu bir evde. Hepsi de namaza kalkmış. E bu ev dar. Akrabalar gelmiş ailece. E kadın erkek mecburen bir yerde oturuluyor. Ya da daracık bir mutfağa kadınlar sıkıştırılmış, erkekler başka bir yerde oturuyorlar. E bu dar bir ev. Mahremiyet kuralları zor oluyor. Evde iki kız çocuğu var, iki erkek çocuğu var. Bunlara birer oda düşmüyor. Yani bari kızlara bir oda, erkeklere bir oda düşmüyor. Ev dar. Ev dar. Demek ki darlık genişlik aileye göre, yaşanılan yere göre, zamana göre değişebiliyor. Ama geniş ev Mutluluk kaynağıdır. Üçüncüsü de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iyi bir komşu. Dünyada mutluluk kaynaklarındandır. En iyi komşu hiç zarar vermeyen komşudur. Başka iyiliğine gerek yok. Komşu zarar vermesin. Merdivenden inerken çocuğu gürültü yapmasın. Bu hassasiyeti taşısın. Ben bir yere gittiğimde elektrikçi falan gelirse bakarsınız anahtar size bırakalım diyeceğim güveni versin. O mübarek bir komşudur. Namazında, niyazında zaten Müslümanız elhamdülillah. İyi komşu ancak kötü komşuya rastlanıldığında ne demektir anlaşılır. Senin uykusuzluğunla, acınla, sıkıntınla, sorunlarınla hiç bağlantısı olmayan keyfini bilen komşu iyi komşu olamaz. Halbuki komşu neredeyse malıma mirasçı olacak kadar yakınmış bize bizim dinimize göre. Bu sebeple kardeşlerim iyi komşu uğruna şehir değiştirmeye bile değer. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından öğreniyoruz ki, bu dünyanın mutluluk kaynaklarından biri komşudur. Öyle bizim daire üst katta diyerek kurtulamazsın. Benim kapı onların kapısına bakmıyor deyip kendine otursun sen. Arayacağız ama iyi komşuyu hak etmek için Kendin iyi komşu olman lazım. Ne mutlu bir Müslümana ki, evinde, belev ki Kur'an-ı Kerim dinlemek için olsun, bir ses cihazını açtığında, komşuların rahatsız olup olmayacağına dikkat ederek açıyor. Maşallah, çok güzel. Bir yemek pişiriyor, hanımına tembih ediyor. Hanım, Koku yapan yemek pişirmeyelim bu evde. Biz alt katta oturuyoruz. Bütün merdivenler balık kokuyor mesela. Rahatsız olan olur. Balık pişiremeyecek durumda olan olur. Kızartma yapamayacak durumda olan olur. Biz bunu bir yere pikniğe gittiğimizde pişiririz. Ya da dünya değişti elhamdülillah pişmiş balık alırız. Kokmasın evimiz. Diyebilene ne mutlu, ne mutlu. Her apartmanın, her komşuluğun bazen de bahçelerden kaynaklanan sorunlar olur. Çok meyve veren bir ağacım var bahçemde. Yani meyvesine komşular doymaktan e, bir türlü günah gelmiyorlar. O kadar güzel mi? Ama bu ağacım iki senedir çok büyüdü. Komşu bahçede marul büyümüyor bu yüzden. Bunu buduyorum ben. Bak çok güzel. Sen Medine'de ashab-ı kirama komşu olacak bir insanmışsın. Hiç komşuya da haber vermeden keseyim mi bunu rahatsız olur musunuz demeden bunu yaptın ya sen. Çok güzel iş yaptın. Allah razı olsun. Hatta komşu zarar yok biz marul dikmeyiz kesme bunu dese bile kusura bakmayın keseceğim demelisin. Misal veriyorum. Her şeyi ağaçtan veya ses yapmaktan ibaret değil Komşuluğun bin bir tane sıkıntısı var. Ve dördüncü olarak da bir Müslümanın bu dünyada bineği olmalıdır. Şimdi at olmayacak herhalde ya da ne olacak? Yani onu herkes kendi çağına göre, kendi zamanına göre belirleyecek. Bu da insanın mutluluk kaynaklarından birisidir. Kardeşlerim ibadet olan bir evlilik yapıyoruz. İbadetgahımız olan evlerimizde yaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize evlerimizin hangi duygularla donanmasını, çocuklarımıza nasıl bir gelecek hazırlamamızı tarif eden açılımlarından birisini bizim için yaptı. Ne buyurdu? Salih kadın, geniş ev, iyi komşu, rahat bir binek Müslümanın mutluluk kaynağıdır. Demek ki bunları elde etmek Haram değil, günah değil, serbest şeyler. Bir şartla saliha kadın ve bahsettiğimiz şekilde geniş ev ve iyi komşu ve binek put değildir. Nimettir. Biz bunu put gibi değerlendiremeyiz. Ne demek put gibi? Ha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geniş ev demişti. Krediye bulaş. Yok böyle şey. Salihâ kadın, salih koca. Yani tapınmak için değil, eş olmak için. Harama bulaşıp iyi birbine geldi edemeyiz biz. Nimetleri başımıza bela etmek için tutmuyoruz biz. Rabbimizin rızasını kazanmak Dünyada insanoğluna muhtaç olmadan yaşamak için bulunduruyoruz, bulunduracağız. allah Teala'dan hepimize bu nimetleri ihsan buyurması için dua ediyorum. Sonra da bu nimetlerin şükrünü yapabilen, nankör olmayan kullarından olmayı da bize nasip etsin diye dua ediyorum. Hepinizi... Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve